والهاجر كواني كوالي فؤادي والهاجر كواني كوالي فؤادي Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergiyi dinliyorsunuz şimdi. Programımızın başında da heyecanla bahsetmiştik. Kardeş Türkülerden dinlediniz şimdi. Karanfil Deste giderdi. Değil mi? Şu evet. Karanfil deste gider. Bu arada Didem ben. E, kardeş Türkülerin Taptaze albümü Yolu Konuşmak Üzere. Fehmiye Çelik ve Feryör Öney stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet kardeş Türkleri temsilen umudasınız. <gülüyor> Kala bir şey. Giyelim hemen. <gülüyor> e, i̇ki ses bizlerle beraber olacak. Çok sesli müzik ekibi BGST içerisinden çıkıp tüm Türkiye'de e, sesini duyurmuş kardeş Türklerin albümünü bir süredir konuş. Çoruşuyorduk evet. aslında. Evet. Evet. Ne zaman gelecek diye hep soruyordunuz. Evet. evet. Geldi. Yani sorulmaz ama niye bu kadar uzun sürdü demeyeceğim. Çünkü... Yok <gülüyor> Yo, olur anlatırız ama o da uzun hikaye. <gülüyor> ama en azından şunu not düşmüşsünüz bir yerde sözün bittiği yerde şarkılar başlar demesiniz. En azından bir ortak ihtiyacımıza tekabül ediyor Hı -hı. galiba. Halbim bir iki yorumda bulunmak ister misiniz konuda? giriş yapacaksın mı Fehmi? Yap. gireyim ben. <gülüyor> Genel ben girince çıkamıyorum. <gülüyor> Fehmiye sen damla alırsın. Ee, evet. E yani Türkiye'de çok fazla şey yaşıyor. Biz en son Çocuk Haklı Halid'i yaptıktan sonra evet. tabii ki konserlerde repertuarımızı sürekli yeniledik. Çok fazla konser vermeye gayret ettik bütün koşullara rağmen, politik iklime rağmen. Hı hı. Ama bazen politik iklim o kadar çok etkiledi ki hem dinleyicileri, izleyicileri hem bizi bazen böyle elimiz kolumuz hani kanadımız böyle düştü. Evet. İş yapamaz hale geldik. O zaman her seferinde şeyi söyledik. Bizim işimiz ne? İşimiz şarkı söylemek, şarkı yapmak, e, sahneye çıkmak. E, biz bu toparlarsak buradan toparlayacağız. E, evet. Büyük laflar etmenin gereği yok. Onu eden ediyor çok Hı -hı. E, şey ortalık zaten e, şeyden geçilmiyor, politikacıdan geçilmiyor. E, biz en en iyisi her zaman yaptığımız, en güzel yapabildiğimiz şeyle, e, tabii ki çok politik bir şey söyleyelim. Hı -hı. Şarkılar bizi birleştirecek diyelim. Evet. E, o amaçla yine albümü yaptık, vazgeçmedik. Ve albümün ismi e, Yol. Evet. E, aslında burada. Parçaların genel karakteristiğine baktığımda hakikaten e, mesafe kat etmiş parçalar. Yani bir yerden çıkıp sonra kendini başka yerde bulmuş, başka yerde duyulmuş şarkılar. Hı. Gerçi bu coğrafyanın şarkıları çoğunlukla öyle. Şarkı dediğiniz şey belki öyle ama genel olarak albümün repertuarı ile ilgili böyle bir şey tespit etmek mümkün mü? Yani göç halinde şarkılar aslında bunlar. Evet. farklı dillerden e, Gerçekten. Öyle her şarkının e, hikayesi bir yerde bir e, yolla yolculukla bir yol hikayesiyle örtüşüyor hı hı. ve güzel de bir cümle kurdun gerçekten her şarkı aslında bir yol evet. hikayesi e, bu bunlarda da öyle oldu ve e, aslında Ço çoğunda sevda var, keder var e, ama biz o kederli şarkılara belki kardeş Türklerin o kendine özgü, sihirli dokunuşu, bir evet. umut bulup çıkartmak her e, e, hüznün içinden Hı -hı. E, bir umuda bağlamak istedik. E, o Bazen melodik e, bağlamda düzenlemeye bu umut yansıdı. Evet. Bazen ne bileyim e, kendimiz ona umutlu bir hikaye yazdık Hı -hı. o şarkıya. Umutlu finaller vermek istedik onun için neşeli şarkılarımız da var bazen söyleşilerde ya karanlık günler ya zor dönemler yaşıyoruz ülkede hı hı. E, ama siz neşeyi elden bırakmıyorsunuz hep böyle şen şarkılar söylüyorsunuz deli diyorlar. misiniz diyorlar <gülüyor> <gülüyor> ama deliliğe mi sığınıyoruz deli olmak evet, güzel iyi bir şey, iyi bir şey. şey gerçekten az <gülüyor> evvel dinlediğimizde böyle bir şarkıydı Öyle aslında karanfili <gülüyor> destekleri evet. hakikaten çok ve... hareketli ve şenlikli. 8 8 e, tane dil kullandığınız albümde aynı zamanda... ...peki bu kadar kalabalık bir ekip, bu neşeli havayı aynı zamanda... ...aslında bu ruhu nasıl yakalayabiliyor? Yani bazen çoğu zaman belki de çok az e, kişinin bir arada olduğu ekipler bile yapamazken... Bunu, ...bu nabzı nasıl yakalıyorsunuz ve aynı zamanda bu şarkıları nasıl seçebildiniz hep beraber? E, aslında bir sahneye bakan hani... Ee, sabah akşam eğlenen bir e, grup görüyor olabilir, kadro <gülüyor> görüyor. Öyle bir şey yok tabii ki. Bu memlekette yaşıyoruz, bu coğrafyada yaşıyoruz. Saydan çok depresif uyanıp sonra stüdyoya gidip karanfil desteği gideri söylemek zorunda kalabiliyorsun. <gülüyor> ee, orada başka bir dünyaya sığınıyorsun. Saydan hayal kurman gerekiyor. Ee, o, öyle dönemlerde. Yani mesela biz vokalistler, solistler karşımızda böyle harbiye seyircisi var. Çılgınlar gibi bizle beraber söylüyorlar. Onu hayal etmek zorundasın. E, yaptığın işin e, o, şeyi, o iklimi, o günü, o sabahı unutmak zorundasın. Biz şarkılara saydan sığınıyoruz. E, aramızda şeyler de olabiliyor. Yani kolay iş değil. E, gerilimler oluyor iş bölümüne dair, oraya dair, buraya dair. Ya da yaptığın e, düzenlemeyi, söylediğin şarkıyı beğenmiyorsun. Solistler üç defa aynı şeyi tekrar tekrar başka günlerde söyleyebiliyorsun. Bu ...bugün yapamadım ya, başka bir gün yapayım... ...bugün olmadı falan... Ee, saydan zor, zordu... ...gittikçe beğenmez hale de geliyorsun kendini... Hmm. Ee, ...her solistin herhalde iki üç defa okudu şarkı olmuştur... ...bu albümde... ...düzenlemesi, baştan sona değişen şarkılar da var burada... ...hani hmm. dinle... ...her şey bitmiş, dinliyorsun... Bu sayeden içe dönük oldu. Bu olmadı. Bunu şey yapalım. Ya da düzenlemesini biraz daha inceltelim falan filan. Ee, öyle bir süreçte şey olmaya çalışıyorsun. Seyirciyle böyle karşı karşıya gibi. Sanki o gün şarkı söylüyormuşsun gibi. Herkes karşında halay çekiyormuş gibi. Öyle olmak zorundasın. O bizi aslında biraz iyileştiriyor herhalde. Hani sanatın o iyileştirici gücü. En azından bizim için burada devreye giriyor. Evet. Kendimizi evet. kandırıyor muyuz? Bir süre böyle Allah Allah biz hangi iklime albüm çıkaracağız acaba diyorsun ama ondan sonra çıkarınca da bugünlerde böyle geri dönüşleri duyunca şey oh be iyi ki yaptık evet. falan diyorsun. Yani sırf geçen hafta sonu kaç programda açık radyo çalındı bilmiyorum. haberleriniz Dördü. geldi. <gülüyor> Hemen dinleyicilerimiz açık radyodasınız diye evet. haber veriyorlar Twitter'dan. Yani bütün evet, albüm arkadaşlar. dört kere döndü açık radyoda. Ee, biz neyse. de şimdi ilk defa konuşma fırsatını evet. buluyoruz. Albüm üst, üstünde de, e, üzerine. E, ilk konsere çok az kaldı. Evet. Aynı yani 15'i değil mi değişiklik yok orada Antalya'da? E, şu anda yok. Şu anda bize göre yok. <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> neler olacağını <gülüyor> bilmiyor. Evet. evet. Sonra da İzmir'e gidecek Hı -hı. kardeş Türkler. İstanbul konserini belki birazdan konuşuruz. var evet. mı? İlerleyen e, Ekim'de olacak diyeyim. o. Tamam. E, çok e, evet, zamanımız şartlı. yok. Parça parça dinleriz diye konuştuk. Evet, parçaları da Hatta Parçaları biraz kısa kısa dinleyeceğiz ki hepsini çalabilelim. Şimdi ee, en çok albüme en hakim aramızda Didem. <gülüyor> ona bırakıyoruz DJ'liyi. <gülüyor> Şöyle e, önceki albümlerde e, kullanılmamış dillerden konuştuk. E, söylenmemiş dillerden e, şarkıları da çalalım dedik. Mito Bekrio dinleyeceğiz. Bekri Mito e, boşnakça bir şarkı dinleyelim. PONUĆ VEĆE PROŞLĄ VREME DA SE SPİĆ SERCE JOŞ JE buduno. de, Açık radyo dinliyorsunuz. Mitobek diyor dinledik. belki notunuz olur mu parça ile ilgili bir e, klasik olur, Balkan olur. formu aslında evet, Sevda evet, formunda. Çok, evet Sevda Linka formunda çok köklü bir form. E, bizi heyecanlandıran yönü de bu formun e, pek çok kültür açısından ortak birleştirici bir form olması. Kesinlikle. Yani e, zaten Bosna pek çok... E, Kültürün gelip geçtiği bir yol orada İspanya'dan göç etmek zorunda kalan Yahudilerin de yolu geçmiş Osmanlı'nın etkisi var yukarıda Avusturya macaristan etkisi var ne bileyim Slav kültürünün zaten etkisi var. Evet. bir sürü kültür harmanlanmış sevdalinka zaten ismi de Türkçe Arapça kökenli bir kelime Türkçede evet, kullanılıyor evet, Osmanlıdan evet, etkisi evet. tabii sevda şarkıları. Hı -hı. bu şarkıyı seçmemizin sebebi bir sebep, sebeplerinden çok sebebi var da sebeplerinden biri de kadın ağzı olmasıydı. Hani Hı. bir kadın tarafın. Çünkü sevdalinkalar daha çok erkekler tarafından seslendiriliyor. ve hüzünlü aşk hikayeleri, imkansız aşklara hikaye ediyor. Ama bu bir kadının ağızı. Ağzından yazılmış e, ve e, o da sevdayı aşkı talep ediyor. E, bu yönü de bize, bize çok cazip geldi. E, seslendirdik. E, o çok çolculuğu da vermeye çalıştık aslında. İşte biraz o Endülüs, e, İspanyol etkisi evet. var işin içinde ne bileyim. Zaten işte Boşnakça Osmanlı etkisi var. O Balkanik brassların o çok evet. renkli şeyini de vermeye çalıştık. Çok kapsayıcı, Hora toparlayıcı hormonu. bir parça aslında. Bir evet, şey. Biz keyif aldık Örneğin inşallah diyorum. dinleyenler de evet. evet kadın az demişken Birhan Keskin'in bir nasıl diyelim, epigraf olarak onu kullanıyorsunuz. Kapağı ilk açtığınızda o çıkıyor. Orada da böyle bir dünya talebim var diye. Evet. <gülüyor> Biz Birhan Keskin'i çok seviyoruz ama herhalde bu bunu söyleyen çok kişi vardı şu dönemde. Ee, sahiden çok fazla şiirler okudu. Kendisi bir kere şey kendini e, yaşadığımız dünyadan uzak tutmayan birisi. O, o çok güzel. O mütevazı şeyi. Herkesle muhabbet edebilir. Herkesle dost olabilir. Biz de o şekilde tanıştık. Ee, zaten şiirlerini ...ben mesela kişisel cevap... ...ben çok severek okuyordum... ...bu şiir tamam... ...yani şiirin dizesini tamamlamadan kestik... ...kendisinden de öyle izini aldık... ...aslında dünya demiyor... ...dünya şöyledir böyledir diye devam ediyor şiir ama... ...bize buradaki imge çok güzel geldi... ...önce albümün adını koyduk... ...yine albüm adını en başlarda koymadık... Tabii sonda geldiğimiz noktada... Ha, ...bu yol aslında dedik... ...sonra... Yol ama nasıl bir şiirle şey yapalım yani derdimizi anlatalım. Biraz biz öyle şeyleri seviyoruz. iki dize falan hı hı. E, olsun. E, çok umutlu geldi. Taş yarılıyor içinden işte çiçek çıkıyor ve dünya diyor. hasta dünyaya merhaba diyor. Evet. E, kendisini hala cd hediye edemedik. <gülüyor> <gülüyor> en yakın zamanda Birhan Keskin'le görüşmemiz muhabbet etmemiz lazım. Evet. E, buradan tekrar teşekkür etmek lazım ama. Evet Birhan Keskin'in daha şiirinden almışsınız. Bunu evet. da yol tüm sınırları Ta, e, aşarda diyorsunuz, taş evet, yarılıyor. Altılıyor. Bir çiçek için yol veriyor, kısacık konuşuyor çiçek, dünya diyor. Evet bir han keskinin daha şiirinden e, kardeş Türkülerin yeni albümünün e, aslında tanımlayıcı... cümlelerinden evet. bir tanesi. Siz öyle seçmişsiniz evet. gibi gözüküyor. Peki e... çok zaman yok bence müzikle devam edelim. Evet, evet. bir müzik daha. Ala Deluna diyelim şimdi. Bu da bir Arapça şarkı ama Ala Deluna demekle kalmıyor. Evlerinde lambaları yanıyor ile birleştirmişler. Yine çok bilinen, bu. Türkiye'de evet. çok bilinen. Şarkıyı dinleyelim. Ala Deluna dinledik. E, kardeş Türkülerin Yol albümünü konuşuyoruz. Evlerinde Lambaları Yanıyor'la beraber. Evet. Feryel Öney ve Fehmiyetelik stüdyo konuğumuz. E, çok da vaktimiz kalmadı. Albümün hikayesini konuşuyoruz. Albümde bir e, fazlalık var. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Ağrı artı artırılmış gerçeklik e, şey de nasıl diyelim uygulaması, uygulaması. da iliştirilmiş evet. e, bu albümün kartonetini. Yani çok mu yaşlandık diye düşündük ki o kadar yaşlı değiliz <gülüyor> aslında. Valla onu genç kuşak bize önerdi. Burada söyleyeyim yeğenim. Tabii ki. <gülüyor> yani abimin oğlu. Evet Taracan yazılım mühendisi. Ve o işte elimize doğdu aslında. Artık koca mühendis oldu. Dedi hala artık çağ ilerledi. Böyle bir uygulama var. Ben çok isterim albüm kapağını böyle bir şey yapmak. Size de çok yakışır dedi. <gülüyor> ee, o hediye etti bu uygulamayı. Artırılmış gerçeklik... E, yani Apple'dan ve şey Android'den evet. indirebiliyorsunuz Kardeş Türkler yol uygulamasını indirdiğinizde telefonunuza telefonunuzla albüm kapağına yaklaştığınızda sizi bazı sürprizler bekliyor. Evet şu an deniyoruz biz evet. bir yandan. Kuşlar uçmaya yani başlıyor dokununca böyle. Sesim, evet. Bir tane uçtu ve farklı Çok... dillerde mesela sizi selamlıyor evet. İçinde klipler de olacakmış mesela evet. sesini de duyuyorsunuz İşte böyle şimdi. kuşlar kanat çırpıyor Saşa öne. Merhaba demiyor. çeşitli dinlerde. Albümde olan dinler mi bunlar? Albümde olmayan diller de var. Yani bu, bu coğrafyada konuşulan dillerde hmm, sizi selamlıyor kuşlar. Evet. ve gerçekten telefonun telefon içinden çıkacakmış gibi de böyle kanatlanıyor ama evet, bu evet. güncellenecek uygulama zaten kardeş Türklerin klipleri konacak, söyleşiler konacak, Çok bazen şey. kardeş Türkler kendisi orada bir şey yapacak yani zaman içinde güncellenecek bir şey şimdilik böyle küçük bir sürprizle başladık başka bir projede olabilir yani bir ara o yüzden güncellenecek olması e, sık güzel sık bir sürpriz o, evet yani merak edenlerin böyle sık sık yaklaşması gerekecek telefonun <gülüyor> klip demişken ilk klip yayınlandı kalk gidelim oğlanın evet. adı ismi oğlanın Adın İsmail'e çekildi. internette çeşitli mecralarda ulaşabilirsiniz. Dört tane klip çektik biz bu arada. Onlar Ayrı neler? Geliyor onlar işte. Gelecek hafta Halale yayınlanacak. Hı -hı. Bu ikinci şey kurmancı olan Hakkari. Hı -hı. Sonra Mito Bekrio var. Bir de Ala de evlerinde lambaları yanıyor. Her solist bir tane söyledi. Bir halale var, bir hanane var. Biraz evet. isimler evet. karışıyor. <gülüyor> halale bari. kurmançı olan. Biri e, Aa, Ermenci, biri kar ait. Biri kurmançı. Evet albümde bir de şey Romayka parça var. Ona yer veremeyeceğiz ama zilk evet. Biz evet. de çok yakın mesela. zamanda konuşmuştuk evet, evet. dergi ee, bu ilklerden bir hakikaten işte Boşnakça'da mesela daha önce okumamıştık bu Romayka'yı da ilk kez bu albümde okumuş olduk ee, Karadeniz Rumcasında ee, ilginç bir hikayesi de vardı öneren arkadaşlarımız onları hep söylüyoruz söyleşlerde zaten arkadaşlarımız önerdi Apolas Lermi ve Onur Türk. onlarla daha önce de zaten aynı sahnede yer almıştık hı hı. Ee, hikayesi de çok e, ilginç geldi. Ee, mitolojiden besleniyor hikayesi de. Kartallar uçuyordu. İsmi zor söyleniyor tabii. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ben söyleyeyim. gülüyor> İki kişi anca söylüyor ismini. Aslında işte yine geliyor dolaşıyor bu coğrafyada konuşulan dillere ne kadar uzaklaşmışız zaman içinde noktasına geliyor. Halbuki bu toprakların dili. Evet. Ee, ve e, mitolojiden bir hikaye. E, tanrılar... E, Ateşi çalıp insanlara hediye eden Promete'yi cezalandırıyorlar işte dağlara asıyor, zincirliyorlar kayalara Kafkasya'da hmm. ve şey kartallar gelip onun ciğerinden her sabah hikayeyi çoğu evet. kişi bilir, evet, bilir aslında evet, evet. <Gülüyor> ciğerinden parça kopartıyor. Evet. Ertesi gün o ciğer yenileniyor ki o işkence hep sürsün neden çünkü insanlara ateşi alıyorlar. E şey yaptı. Dolayısıyla sanki böyle bir adaleti e, simgeliyor Promete'ye. Yani neden tanrılar sadece bu ateşi kullansın ki daha adil olalım. İşte insanlar da bunu kullansın. Dolayısıyla mitolojideki o hikaye de bize çok sıcak geldi. Şarkı da e, hoşumuza gitti. E, pek çok sanatçı tarafından seslendirilmiş. Biz daha e, eski, çok eski bir kaydı Bayraktiris, e, bu, Bayraktiris. Evet, çok eski bir göçmen o işte gitmiş, çok eskilerde gitmiş Yunanistan'a, Selani'ye. Hı hı. Ee, şeyden Karadeniz bölgesinden hı hı. onun yorumunu daha çok baz aldık evet. böyle keyifli bir şarkı oldu Evet kardeşliklerin yol albümünü konuşuyoruz. Son bir parça daha dinleyeceğiz. Son birkaç dakika içindeyiz. Bir e, Cem Karaca'nın e, bildiğimiz Beyaz Atlı albümünde açılışında yer alıyor. Birazdan onu duyacağız. E, Vedat'ın önde olduğu bir parça yer veremedim. Selam edelim. <gülüyor> Kendisi gelsin <söylesin> şarkılarını <gülüyor> diyoruz. Hani neredesin Vedat Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Evet, bir İstanbul konseri var mı Katriner onu sorayım parçaya geç. Ekim ayında önce. olacak. Biraz Ekim üniversitelerin ayında. açılması, insanların kaydını bitirmesi vesaire vesaire. Yani biraz şey böyle, e, hani yaz e, ve Eylül de dahil buna. Herkes bir gidiyor İstanbul'dan. Tabii, ee, tabii. Toparlansınlar, gelsin herkes kendine bir çeki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sonra bizim konserimize gelsinler. Evet. Öyle istiyoruz. Tam günü vermeyelim, onu ayrıca duyuruz zaten. Evet, zaten belli olacaktır. <gülüyor> o zaman 15 Eylül'de Antalya'da. Evet. Başlıyor. Ardından İzmir'de <gülüyor> olacak. Kardeş evet, İstanbulları da diyelim ki kardeş Türkler albüm çıkardı, sizi bekliyor artık. <gülüyor> Toparlanın. <gülüyor> <ya. demeyi. gülüyor> ayrıca dijital mecralarda da var albüm. Evet. Ee, oralardan da erişebilirsiniz Hı. ama. Tönet'in başka bir hikayesi var. Ayrıca bütün şarkıların hikayeleri de kardeştürkler.com'da olacak. Başladık. Evet. Ellerinize sağlık. Biz teşekkür sağlık. ederiz. Yine davet ettiniz bizi. Ne demek? Çok teşekkür ederiz. Evet, kapı hep açık. Açık radyoda. Evet hep beraber, hep daim olsun diyelim. Evet, teşekkür ederiz. Evet, beyaz attı dinleyeceğimiz kayıt, şimdi albümü de açan parça. Biz programı kapıyoruz onunla. Var mı son söylemek istediğiniz, sözün bittiği yerde şarkılar başlar dedik. Onu vurgulayarak belki Evet, <gülüyor> bize şarkı söylemek iyileştiriyor. Bir araya gelmek iyi geliyor hepimize. Bütün memleketi iyi geleceğini hala ısrarla iddia ediyoruz. Bir arada güzeliz, başka türlü olmuyor. Asansör şimdi geçti burada.